Merhaba, ben Zeynep. İstanbul Sözleşmesi'ni kadınlar olarak bireysel gündemimizden düşürmediğimiz gibi ülke gündeminde tutmaya da devam ediyoruz. Karantina belli serimizden sonra İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde kadın konukları aldığımız Kağıttan Hayata" Serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Merhaba ve Neylem programınıza hoş geldiniz. Bugün Kağıttan Hayatı Serimizin ilk konuğu akademisyen Senem Timiroğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Ee, bize biraz kendinizden ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Ben Fransız kız sesi mezunuyum. Hmm. Ardından e, yüksek lisansımı Paris'te yaptım. Tanpınar'ın Paris mektupları e, ve şehirle olan ilişkisi üzerine. E, ardından Bilkent'te bir ikinci e, yüksek lisans e, daha yaptım. O da erkeklik çalışmaları üzerineydi. Ve daha sonra Özdey'in Üniversitesi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başladım 2009'da ders vermeye, edebiyat üzerine ve toplumsal cinsiyet dersleri ve Sorgon Üniversitesi'nde de 2017 yılında kadınların tarihi, yani 19. yüzyıl Osmanlı kadınları... Ve daha doğrusu birinci dalga feminizmin bizim ülkemizdeki ayağı ve o tarafla Fransa'yla, Avrupa'yla ilişkileri üzerine bir tez yazdım. Bu da 2020 yılında iletişim yayınlarından Kanatlanmış Kadınlar adı altında yayınlandı kitap olarak. Birazcık uzun bir eğitim serüvenim var. Bu süreçte bir hem kişisel bir bilinçlenme, güçlenme, çünkü bir temiz bilinçle tanışma, kendi kişisel yaşamımla birlikte çalışmalarımın yürümesi gibi bir yol izledim. Bu da Paris dönüşü Bilkent'te başladı, temiz edebiyat eleştirisiyle tanışmamla birlikte ve fark ettim biz Mimarsal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Dört sene boyunca müfredatta hiçbir şekilde kadın tarihi ve kadın edebiyatı üzerine bir şey öğrenmemişiz. Bunu fark etmemle birlikte esasında bütün çalışmalarımı baştan revize ettim diyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Tabii ben 90'ların gençliğini yaşamış bir kadınım. 90'lar feminizm açısında dünyada da bizim ülkemizde de birazcık karanlık, kasvetli. Çünkü bizde ikinci dalga 80 sonrası çok biliyorsunuz başlıyor ve 90'lara doğru 90'la 2000 arası diyeyim biraz 2000 hatta 9'a kadar kasvetli bir zaman. 2009'dan sonra şimdi şu an yükselişteyiz yani kadınların mücadelesi. Benim zamanım tam böyle 90'lar 2000'ler. Orada fark ettim ki yani hiçbir böyle bir bilinçlenme yok yani duygusal olarak okuyarak büyümüşüm 13 yaşında ve sorguluyorum kendimi ama bir kadın hareketi bir feminist bilincenme olsa imiş. Üniversitenin üniversitesinde derste sorarmışız. Maliye yok mu yani hiçbir kadın yazar yok mu? İşte görürken, Yeni Osmanlıları görürken, Tanzimat edebiyatını görürken, Osmanlı modernleşmesini görürken Ahmet Mithat, Namık, Kemal gibi kanonlaşmış e, erkeklerle görürken, çağdaş yazarlara geldiğimizde de aynı şekilde e, sadece erkekleri görürken öyle bir bilincimiz olurmuş ve sorarmışız. Böyle bir bilincimiz yoktu. Yani benim yoktu. Ve çoğunluğum da yoktu. Olsaydı çünkü bir kıvılcımdır bu. Bir soru diğer insanları da etkiler. Eleştirel düşünce bu anlamda çok dalga dalga yayılır çünkü. Böyle bir e, şeyimiz yok. Böyle bir bakış açımız yok iken, ben Paris'e gittim mesela. Üç yıl Paris'te yaşadım. Genç bu kadın olarak ve orada Tampınar üzerine çalıştım çünkü bizim hocalarımız onun öğrencisiydi ve Tampınar şehri üzerine çalışırken kulanör kavramıyla tanıştım Bellieminin ve kulanörlük çünkü Tampınar'ın şehirle ilişkisi biliyorsunuz çok özeldir 5 şehir kitabı da var kulanörlük üzerinden şehrin Tampınar'la birlikte yürüyorum Ayla da okuyorum o da Tampınar'ın öğrencisi Yusuf Atılgan Böyle yapıyoruz ama bu flanörlük bana uymuyordu şehirde. Çünkü ben flanörlük yapamıyordum. Çünkü şehirle olan ilişkim çok kısıtlılanıyordu. Erkeklerin tacizinden, sözlü tacizinden, gözde tacizinden. Anıttık olduğum şiddet olayları, cinsiyetçi e, tavırlardan. Onun üzerine bir de ırkçı tavırlarda da e, binmişti. Çünkü ben Türk bir genç kadındım onların gözünde. Doğulu bir e, kadındım. E, saçma sapan sorularla. Yani Fransız gençlerin arasına girdiğimde Fransızlarla muhatap olduğumda bunu daha çok yaşıyordum. Genellikle bir şehre gittiğim zaman daha çok o, o şehrin insanlarıyla daha Türkler arasında kalmam yani gezerim ve başka ilişkiler kurmaya çalışırım. Burada bütün bunları yaşadım ve bunlarla birlikte döndüğüm zaman Türkiye'ye bilkentte feminist edebiyat teorisiyle ve feminist teorilerle tanıştığımda bütün bu sırf Paris maceram değil, bütün genç kızlık maceram boyunca e, yaşadığım kısıtlılıklar, e, erkek arkadaşlarımla birlikte yaşadığım psikolojik, fiziksel şiddet, bütün bunları e, teoriyi öğrendikten ve okumaya başladığımda. Fakat bu benim kendim, e, yani dersten aldığım bir şey değil. Genellikle kitaplar e, zorla okunmaz. Siz bir şey yaşarsınız, bir yaranız olur, ona gidersiniz. Yani e, ve bence feminist maceramız da böyle bir şey. Yani herkesin farklı, kişisel, biricik, parmak izimiz gibi e, karşılaşmalarımız biricik. Ayrı şekilde kitaplarla karşılaşmamız da biricik. Ben e, Bell Hooks'la tanıştım. Fatma Gülberkler'le tanıştım. Atife Tekin'le tanıştım. Benim tanışmalarım, e, karşılaşmalarım farklı. Ve giderek, düşünerek, geçmişimi de yaralarımı sararak baştan yazmaya başladım. Kendime daha güçlendirici bir anlatı e, üretmeye başladım. Böylelikle yeni bir çalışma e, yapacaktım. Çünkü Paris benim içimde kalmıştı, yarım kalmıştı. Oraya söyleyeceklerim vardı, derdim vardı. O yüzden de sorbona özellikle oryantalist bakış açısı kadınlara karşı yani Fransa'ya öpçü ve cinsiyetçi bakış açılarından dolayı bir e, cevap vermek istedim. Onlara doğulu kadınlar da bir modernleşme yaşadılar, bir aydınlanma yaşadılar bir sürü entelektüel bir bakışımız var demek için esasında. Bir yandan da içeriye yani Mimar Sinan'a, gençliğime, genç kadınlığıma, bakın Fatmali'ye de varmış ve çok da etkiliymiş esasında demek için. Zaten Paris'te sorduğum bir soruydu bu benim. Hiç Osmanlı'dan gelmiş kadınlar olmamış mıdır Avrupa'ya diye. Çünkü ben orada Avrupa'da gezerken sadece Paris'te de gezmedim. Avrupa'nın birçok yerinde gezdim hep tarihi arka planda gezdim. Çünkü bir çalışma yapıyorum, entelektüel ve edebi bir çalışma. Bu tarihi arka planda kadınlar neredeydi sorusunu hep soruyordum. Çünkü benim kadınlık deneyimimle örtüşmeyen kitaplar okuduğum için herkesin gözünden ve onların deneyiminden kendimi çok yalnız hissediyordum ve bu soruyu soruyordum. İşte bu sorunun yanıtlarını döndüğüm zaman ülkeye, özelliğinde çalışmaya başladığımda hem kent hem de Bilkent'le başlayan yani feminist edebiyat teorisiyle, Gale Parla Parla'yla, Sibel Rızık'la tanışmam ve onun sonucunda benim yola okuduğum kitaplarla birlikte 2009'daki o süreçte başka bir sürü hayat size bir sürü şey getiriyor. Evlendim, bir çocuk doğurdum, annelik deneyi yaşadım. Annelik deneyim yaşarken inanılmaz bir eleştirel bakış geliştiriyorsunuz. <gülüyor> Bu, yani bildiğim, anneliğin ne olduğunu bir anda şaşırarak travmatik bir karşılaşma bu. Hem kendi annenizle hem anneannenizle hem toplumun yarattığı annelik imajıyla hem kendi içinizdeki işte kötü anneyle çünkü vicdan azabıyla ondan sonra bilmiyorum demek ki depresyona, ben kötü mü oldum demek falan bu sefer annelik üzerine okumaya götürüyor filmimiz. Teoride birçok annelikle ilgili bir külliyat var. Oralara gittiğiniz zaman işler daha da çetirpilleşiyor filan derken, evlilik kurumluğu filan. Yani kendi deneyimlerinizle bu teori birdir. Kişisel olan politik bildiğiniz için e, ve buradan da bayağı bir güçlenerek çıkıyorsunuz. Çıktığınız zaman da şunu diyorsunuz. Amerika'yı biz yeniden keşfediyoruz sürekli kişisel olarak. Amerika'yı yeniden sürekli keşfedettiğimiz için de vakit kayboluyor. Oluyor. Diğer kadınlara da vakit kaybı oluyor, genç kadınlara da vakit kaybı oluyor diyorsunuz. Bu sefer derste gençlere kendi maceralarınız, hikayelerinizi anlatmaya başlıyorsunuz. Onlar size anlatmaya başlıyor, sizin deneyimlerinizden faydalanmaya başlıyorlar. Bence bu çok önemli, bilgiyi paylaşmak, deneyimi paylaşmak, özellikle kadınlar arasında. Bu bizim zaman kaybımızı engelleyen bir şey. Derken ben dedim ki, o zaman ben doktorumu bunun üzerine yapacağım. Yani kolektif olarak tarih, kadın tarihinde kadınlara da birinci dalgamızla bizi bu buluşturalım. Ben buluştuğum için kendimi güçlü hissettim. Aynı zamanda sorgona laf çatmam lazım. Bizim içeriye laf söylemem lazım. Dolayısıyla ikisi bir arada bir yapı olabilir. Aynı zamanda da bugünün İstanbul Sözleşmesi'ne kadar gelen saçma sapan tartışmalara da bir yanıt esasında. Çünkü de Amerika'yı keşfedermişiz gibi bizim milli değerlerimize aykırı denilen konular Osmanlı'da çok güzel tartışılmış kadınlarla e, tarafından evlilik kurumu, aile içi şiddet, e, e, başka işte e, erkeklerin şiddeti, psikolojik şiddeti. Ondan sonra aile reisi kurumu, yani aile reisinin e, kadın ve çocuklara davranışları. Çok güzel, çok eşlilik, e, tesettür. Bütün bunlar tartışılmış zaten. özellikle bizim coğrafyamızda ve bizim... Kendi özel dinamiklerimizle tartışılmış. Yani dışarıdan alınan, getirilen, taklit olan bir şey değil feminizm. Hani bugün damla ile ilgili nasıl bize düşmanlaştırma yapılır? Dışarıdan gelen bir takım tehlikeler bize getirilmeye çalışılıyor. Hayır biz geçelim de, de bu konuyu. Çünkü bizim sorunumuz bu. Bu topraktaki, bu coğrafyadaki kadınların sorunu. Beni birebir ilgilendiren bir sorun. Dolayısıyla sen çıkıp da bir erkek olarak bana bunu dışarıdan aldığımı söyleyemezsin. Çünkü zaten bunun tarihi de var. Benim Fatmaliyem var ve bunu tartışmış. Eğer bunu e, arkadaşlar biz şey yapsaydık, e, okulda okusaydık ve bu yaygın ve örgün eğitimde bizim tarihimiz okutulsaydı, şimdi bu tartışmaların da kesinlikle saçma sapan herkes tarafından bulunacağını, herkesin düşünsenize Fatmaliyayı bilseydi herkes ve bu konuları çoktan tartıştığını bilselerdi. Hiçbir şekilde bunun yerli ve milli olduğunu söylerler, bunun kendi sorunumuz olduğunu söylerlerdi. Bu tartışmalarda hiçbirine kalmazdı. Biz tabii tarihimizden ayrı, özellikle ve bilinçli bir şekilde mahrum bırakılmışız. Ben bunu fark ettim bu çalışmayı yaparken. Bunun da özellikle feminist hareket ve güçlenmenin önünü kesmek için olduğu belli. Çünkü edebiyat tarihlerine baktığım zaman eğer Fatma Aliyeden bahselselerdi, Fatma Aliyeden bahsetmek bile birçok süreli yayın kadın dergisinden bahsetmeyi ve örgütlü kadın mücadelesinden bahsetmeyi ve feminist mücadeleden bahsetmeyi getireceği için hiç konuyu ortaya koymamak amaçlı bu konulara hiç girilmemiş. Çünkü girilseydi bu sefer feminist hareketten bahsedilmesi ve feminist sözcüğünden bahsedilmesi gerekecekti. Hiçbirimiz biliyorsunuz ki okulda feminist sözcüğünden duymadık. Yani milli eğitim müfredatında ya da üniversitedeki herhangi bir ee, şeyde tabii olanlar var yüksek lisans ve doktora e, bölümlerinde var. Kadın çalışmaları bölümlerimiz var akademide. Ama ben yaygın hani e, eğitim sistemimizden bahsediyorum. Bunları duymadık. E, duymuş olsaydık karşı şey çok daha farklı olurdu. Neyse ben alırım sazı böyle ilerlerim. O yüzden siz sorularla beni yönlendirirseniz çok sevinirim. Hocam erkeklik çalışmaları, kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik çalışmalarını sayesinde feminist bilinçle tanıştığınızı söylediniz ve bir yandan da kadın olmak, anne olmak gibi şahsi bir tablo çizdiniz aslında bize. Kişisel olan politiktir dediniz. Ben de aslında tarih eğitimi aldım ve bu söz ettiğiniz durumu erkek gözüyle anlatılan ve yazılan bir tarihi ne yazık ki birinci elden deneyimleyenlerden olsun. Kendinizi ve çalışmalarınızı anlatırken değinmiş olduğunuz ama daha spesifik anlamda cevaplayacak olursanız, İstanbul Sözleşmesi sizi bir kadın olarak şahsen hangi bakımlardan ilgilendiriyor? Bir kere benim için en içinde kalan, ya en istediğim, en arzu ettiğim şey kenti yaşamak. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Ee, ama dünyanın her yerinde gittiğimde her kent yaşamak tabii ki de. Yani e, çünkü ben çok gezdim e, gençliğimde de ve bir genç kadın olarak gezmek e, çok zor. Özellikle de yalnız gezmek çok zor. İstanbul Sözleşmesi açısından e, ben e, bir kere kendimi güvende hissetmek istiyorum ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanırsa ki, bu sözleşme uluslararası bir sözleşme bildiğiniz gibi, Avrupa'nın kentlerinde de Avrupa'da tam olarak uygulanırsa gelecek gündüz kadınlar istediğimiz gibi istediğimiz yere gidip tek başımıza yalnız e, şehri yaşayabilme özgürlüğüne hakkına sahip olacağız. Bence bu nüfusun yarısından mahrum bırakılan yani bu zaten yüzyıllık bir tarihi var bunun. Eve tıkmak kadınların musal alanı erkekle bırakmak. Antik Yunan çağda başlamış bir şey. Yani agora dediğimiz alan e, benim, kamusal alanda hem kendimi fiziksel olarak tezahür ettiğim varlığımla, bedenimle yer aldığım ve istediğim şekilde yer alabildiğim ve özgürlüğü yaşayabildiğim bir yer olması gerekiyor. Bence bu anlamda bunu sağlayacak İstanbul Sözleşmesi beni kişisel olarak e, bu anlamda etkiliyor. İkincisi, Sözümün değerli olması yani kadınlara sözlümün değerli olması akademisyen olarak akademide ben kadınlarla ilgili bir çalışma yaptığımda bunun kıvrılmaması, kadının birey olarak saygınlığının e, görülmesi bu bir onur ve haysiyet. Hem özgürlük e, yolu hem onur ve haysiyet yoludur e, bu yol. Dolayısıyla burada mesela Ceren Damarı en son acı kaybımızı biliyorsunuz akademide ve e, bu bize çok e, önemli bir örnektir. O da şu. Bir profesör olsaydı, profesör hiyerarşik olarak üst kademe, hadi profesör de bırakalım, bir erkek olsaydı Ceren'in yerinde bu kadar kolay öldürülmeyeceği açık, kesin. Yani kadınların bu kadar e, öldürülüyor olabilmesi ki bugün de biliyorsunuz e, babası tarafından e, katledilmiş bir e, kız e, çocuğunun e, babasına iyi hal verilmiş. Yani e, ölüm şekli ne kadar vahşi olursa olsun bu ölüm şeklinin bile etki etmediği, ceza alırken, bu ne demek? Senin ölünde, canlı halinde değersiz demek. Yani e, benim üç yönden çok etkiliyor. Kendi yaşamak ve akademik, yani kendi çalışma ortamında e, eşitlik, e, saygı e, bulunması, sözün e, ciddiye alınması e, ve güvenli alan, tacizden, e, işte, e, psikolojik ve e, işte, fiziksel e, şiddetten korunmam. Ee, dördüncüsü de, üçüncüsü de genç kadınların katline e, tanıklık etmek de ağır. Çok ağır ve travmalar yaşıyoruz. Genç kadınlar da yaşıyor. Öğrencilerimin güvende olması e, ve bizim de e, kişisel olarak tabii e, psikolojimizi de etkiliyor. E, yani huzur ve sakin bir şekilde şehri deneyemeyebilelim. E, evimizde de, dışarıda da. E, ve bize saygı duyulsun. Yaşam hakkımızı, yaşam alanlarımızı. E, huzurla, güvenle yaşayabilelim. E, bu hayata geldiysek bu hayattan keyif alabilelim. Ne, şey, coşku ve keyif alabilelim. Yani bize zehir edilmesin. O yüzden İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir mihenk taşı. Neden? Çünkü şiddetin sebebinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu söylüyor. Şimdi bunu ilk defa söylüyorlar. Hep ekonomik nedenler, işte psikolojik nedenler, hep bunların etrafında dönüldüğü, bu patriarkal sistemle ilgili, yani eşitsizlikle ilgili bir vurgu yapılmamıştı. Bu tabii ki de patriarka henüz diyemiyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği diyorlar. Ama yine diyorlar ya, siz ona bakın. Dolayısıyla bu sözleşme esasında şunu diyor. Şiddet önleme sözleşmesi ama esasında eşitlik getirme sözleşmesi. Şimdi eşitlik getirme sözleşmesi olduğu için... ...bu insanları rahatsız ediyor. Yani herkesi rahatsız ediyor. Bütün erkek kesimleri rahatsız ediyor. Sırf muhafazakârları da değil. Bakmayın. Me Too hareketini gördünüz. Sol muhalif e, akademideki insanları da... ...sol muhalif aydınları da... ...erkekleri de rahatsız ediyor esasında. Çok büyük bir yükselişte olduğumuz için... E, ...de tedirginler. E, çünkü tacizler ortaya çıkıyor. ifşalar yapılıyor vesaire. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin önemi şu. Eşitlik getirmesi. Ben, beni bireysel olarak birebir etkiliyor bir kadın olarak eşitlik. Hem ekonomik anlamda etkiliyor. Çünkü ben bir akademide çalışan olarak hem ev işiyle ilgili emek sömürüsüne maruz kalıyorum. Aynı anda ev işi yaparken, annelik yaparken, aynı anda hocalık yapıyorum. Bu erkek akademisyenlerin, bazı erkek akademisyenlerin yapmadığı bir şey, örneğin. Çünkü o ev işi yapmıyor, sadece ders veriyor diyelim ki. Bu eşitlik sağlamıyor çünkü onunla aynı maaşı almaya ya da aynı performans şeklinde değerlendirmeye çalışılıyorum mesela gibi. Yani detaylara ve ayrıntılara girdiğinizde birçok alanda kadınların farklı farklı cam tavanlarla maruz kaldığını görüyorsunuz. Ee, ne bileyim paneller yapılıyor, konferanslar yapılıyor, erkekler birbirini ağırlıyor. Gördüğümüz gibi değil mi? Sırf erkek paneller, sırf erkek konferanslar. Karar mekanizmalarında kadınlar yok. Bütün bunlar düzelecek eğer İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanırsa. Çünkü eşitlik politikası her kurumda getirmek zorunda. Ee, sadece şiddeti önlemek değil. Yani şiddeti önlemek bir semptomatik tedavi. Ama bunun derininden e, şeyine gidiyor. kaynağına gidiyor ve kaynağını uzun vadede düzeltecek. O yüzden eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri koyarak e, ki sizin sorularınızda da herhalde olacaktır. Yani bu vardı biliyorsunuz. ...koymuş toplumsal cinsiyet eşitliği dersini... ...Kız geçen hasta'nın e, e, öldürülmesinden sonra... E, ...daha sonra geri aldılar. Yani bir geriye gidiş var biliyorsunuz. E, ve şimdi İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanırsa... ...bu anlamda da bir e, şey yapmaları gerekiyor. Yeniden toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri koymaları... ...yani eğitimle ve kurumsal eşitliklerle... ...öklü değişimlere gitmeleri gerekecek. Hocam katledilen akademisyen Ceren Damar'ın anısını da bu vesileyle onurlandırmış olalım. Kendisini andınız. İstanbul Sözleşmesi sizin için kenti yaşamak, akademik ortamda eşitlik ve güvenli alan ve genç kadınların yani öğrencilerinizin güvenliği anlamına geliyor dediniz. Bu minvalde bir soru sormak isterim. İstanbul Sözleşmesinin 13. maddesi şiddete karşı farkındalığın düzenli olarak artırılması adına her türden kurumla işbirliğini öneriyor. Siz de daha önce katıldığınız bir programda Türkiye'de her alanda aslında feminist bilinçlenmenin yükselişte olduğundan bahsetmiştiniz. Ee, eğer akademinin de bunda bir öncü rol oynadığını düşünüyorsanız sözleşmenin imzalandığı 2011 yılından itibaren bu anlamda akademi içinde gözünüze çarpan çalışmalar veya etkinlikler neler oldu? Şimdi ben 2009'dan beri hocalık yapıyorum. Ondan önce de yine akademideydim ama öğrenci konumundaydım. Yani 2009'dan sonra da zaten sorbonlu doktor yapıyordum ama akademide bir hocalık yapıyordum. Ve şunu gözlemledim. 2009'da ben feminizmden bahsettiğimde ve feminizmle ilgili dersler verdiğimde feminist edebet eleştirisi de veriyorduk. Öğrenciler tepkiliydi. Yani ön yargılar vardı e, feminizme karşı. Ben feminist akademisyenim dediğimde ki özellikle bunu kullanıyordum. Çünkü bu politik bir ifadedir. E, özellikle kullanıyordum. Bir şaşırıyorlardı. Ve feminizmi bildiğimiz şu an e, popüler e, ön yargılarla, erkek düşmanlığı, işte feministler çikindir gibi. E, öğrenciler işte 19-20 yaşlarında e, gençlerden bahsediyorum. Bunun tartışmalarını yapıyorduk. Fakat giderek Gençler arasında e, feminizmi anlamaya başladıklarını şu güne geldiğimizde yani bu son 10 sene içerisindeki gelişmeler maalesef e, tabii ki de e, genç kadınların katli çok e, önemli birleşik selmeleri oluşturdu. Yani bu acı olaylar. Özellikle Özgecan Aslan'ın e, katledilmesinden sonra bir şey gördüm, görüyorum. Yani daha cinsiyetçi sömürü ve kadın düşmanlığını ayrımcılığı daha iyi anladıklarını ve feminist hareketin bunun için uğraştığını daha iyi anladıklarını görüyorum. E, böyle bütün bu dünyada bir zamanlı ruhu, bir kadın hareketinin yükselişi var. Dolayısıyla e, bir zamanlı ruhu olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun yanında zaten kadın çalışmaları İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde işte birçok yerde vardı, kurulmuştu. E, çok değerli hocalar e, burada e, dersler veriyorlardı. Yani yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi'nde doktora ee, bölümü de şey de açıldı, programı da açıldı. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Ee, mesela buradan biz dinleyenlere gaflet kitabını öneririm. Metis yayınlarından çıkan e, gaflet kitabını. Yine Metis yayınlarından kitaplar e, çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, bir akademide e, entelektüel anlamda e, kadın çalışmalarında ders veren hocaların örneğin e, Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır örneğin e, Tek Tanrılı e, Dinlerde Kadın Fatma Gülbertay. E, bu hocaların e, derslerini verdikleri öğrenciler de şimdi çalışmaya başlıyorlar. Yani elden ele bir birikim e, söz konusu erkeklik çalışmalarında Serpil Sancar bakılabilir gibi. Şimdi e, bunun yanında cinsel taciz birimleri kuruluyor, giderek artıyor sayıları. Bunun yanında YÖK... Mecbur tutmuştu toplumsal cinsiyet dersleri verilecek diye. Bu müfredata girdi. Ee, tabii sonra geçen sene e, bunu adını değiştirelim gibi bir şeyler söylendi. Yani bu işte muhafazakar erkekliğin e, baskısıyla hatta bölümlerin adı, kadın çalışmaları, bölümlerin adlarının falan değiştirmesi söz konusuydu bir ara. Şimdi henüz ses yok ne oldu bilmiyorum. Ama yine de e, akademide daha bir e, şey var, e, uyanış var. Bu dünyadaki uyanış, yani bu kadın hareketlerinin de akademiye bir yansıması. Bir yandan da zaten 70 sonrası Avrupa'da başlayan kadın çalışmaları bölümleri, 80 sonrası bizim buradaki ikinci hareket, Şirin Tekeli çeviri hareketiyle başlamış, başlar. Şirin ve çevresindeki batıdan gelen çeviriler, bunun üzerine daha çok sosyoloji ve siyaset bilimi alanında bizde oldu. Edebiyat alanında olmadı. Ama işte edebiyat alanında da yavaş yavaş başladı. Yani son on senedir. Çünkü bunlar öncü şeylerdir, alanlardır. Mesela birinci dalga edebiyatın içerisinden çıkmış bir hareket. Neden? Çünkü edebiyat özne olmanın yolu. Ben diyebilmenin yolu. Eline kalemi aldığınız zaman benim sözüm bu. Ben dünyayı yaratıyorum. Yani ben dünyayı tanımlıyorum. Ben artık ilgi olmaktan çıkıyorum. imleyen olmaya başlıyorum. Ben gördüğümü yazmaya, kendi deneyimimi yazmaya başlıyorum. Beni göreceksiniz. Bu benim varoluşum. Varoluşumu ben buraya sonsuzluğa kazıyorum. Ö ölümsüzleştiriyorum kendimi demenin yolu esasında edebiyat. Yani kadınların edebiyatın kalemi eline alarak içer, içeriden kendilerini düştük ve oldukları ve e, e, entelektüel bir bilince ulaştıkları yerdir edebiyat. Bizde ikinci dalga edebiyatın içerisinden çıkmıyor. Duyga Sena var sadece feministim diyen ve e, ve çok da etkili olmuştur yani o kitapla birlikte tabii, e, çok yayılabilmiştir. Ama şimdi yavaş yavaş e, feminist e, hareketle e, kadınların kadın yazarlarda bir araya gelmeye başladılar. Edebiyat kurumunu eril edebiyat kurumunun içerisinde de, yani bunun esasında erkek edebiyat oldu. Edebiyat dediğimiz şeyi anlamaya başladılar. E, dolayısıyla işte her kurum, yani benim kurumum edebiyat ve akademi. Dolayısıyla buradaki şeyi gözlemleyebiliyorum. E, mesela jürilerin daha eşitlikçi olmaya başlaması, eleştirmenlerin daha dikkatli olmaya başlaması ama daha çok yol var. E, yine de başladı yani. Bunu söyleyebilirim. Hocam çok uzun yıllardır farklı üniversitelerde çalışıyorsunuz ve konuşmanızda özellikle kadın çalışmalarında yapılan akademik çalışmaların nüvelerini verdiğinden ve kurulan cinsel tacizi önleme merkezlerinden bahsettiniz. Buradan hareketle bir soru sormak isterim. 2019 yılı itibariyle Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite bulunuyordu ve bunlardan sadece 16'sında cinsel tacizi önleme komisyonu vardı. Bu bir bakıma İstanbul Sözleşmesi'nin yalnızca 16 üniversitede yürürlükte olduğunu gösteriyor diyebilir miyiz? Siz de üniversitede aktif çalışan bir kadın olarak bununla ilgili neler söylemek isterseniz? Evet maalesef şu anda sayı çok az. 16 tane üniversitede var ama oturmuş bir cinsel taciz birimi yönetmeliği, cinsel taciz birimi etik ilkeleri, değerleri var. Bu önemli. Yani artık bundan sonra diğer üniversitelerdeki ulaşılabilecek kadınlara kadın akademisyenlerin öncülüğünde oluyor, kuruluyor genellikle. Çünkü rektörün kabul etmesi lazım, belli müzakereler oluyor vesaire. Artık olur herhalde ama 16 bile bence yani Bardan dolu tarafından bakılacak olursa önemli bir sayı ve en azından bir şey çıkmış oluyor. Yani etik tavır, tutum ve bütün bu bunu kabul eden üniversitede her alanda bunu kabul etmiş de oluyor. Yani dersindeki müfredatına kadar. Mesela bizim Özdeğin Üniversitesi'nde iki senedir bir proje artık bitti. Yürütülüyordu bir Avrupa Birliği projesi. Bu da Platina adındaki bu projede üniversite içerisindeki karar verme mekanizmalarındaki topsal cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesi gibi. Yani üniversite içerisindeki topsal cinsiyet eşitliğini ...sağlama üzerineydi. Ve çok da etkili oldu. Birçok da eğitim verildi akademisyen hocalara. Topsal cinsiyet eğitimi mesela. Bu da çok önemli. O zaman müfredatlarına da bunu eklemeleri gerektiği söyleniyor. Çünkü mühendislikten tutun, her alanda işletmeye... Örnek verilirken, cümle kurulurken cinsiyetçi örnekler veriliyor örneğin e, ya da e, işte alanlar, mühendislik alanları biliyorsunuz daha çok erkekler, erkek öğrencileri ayrılıyor, e, kadın öğrenciler kendilerini yalnız hissediyorlar, stajlar olsun, oradaki sorunlar olsun vesaire. Dolayısıyla bütün bu anlamda bir üniversite içerisinde e, bilinçlilik ve farkındalık oluşturuldu. Bu anlamda ben kendi üniversitemden çok memnunum ama ...veysel tarz birimimizi henüz kuramadık. Onunla e, ilgili çalışmaları... E, ...ürütüyoruz. E, tabii yani e, çok kolay değil. Çünkü iktidar mekanizması erkeklerin elinde. Karar verme mekanizması erkeklerin elinde. E, bu kadar üniversite içerisinde... E, ...rektör sayısı... ...şimdi hatırlamıyorum ama 16 tane kadın rektör var. Yani herhalde 200'den fazla... ...erkek rektör vardır. Birisi bizim üniversitemizde. Bu da bizim önemli. E, dolayısıyla... Yavaş yavaş, yani her şey bir anda maalesef olmuyor. Bardan dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten çok umutsuz bir, karanlık bir e, dönemdeyiz. E, buradan çıkabilmemiz için umuda ihtiyacımız var. Ve somut, yani e, boş umuda değil tabii ki de. E, 16 tane Cizem taciz filmi de somut birer adımdır yani. Böyle Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz senem Hocam. Ben teşekkür ederim. E, davet ettiğiniz için beni. <gülüyor> Son olarak çok güzel tweetler atıyorsunuz. Benim de stikere dönüştürerek gittiğim her yere yapıştırdığım bir cümleniz var. Onu okumak istiyorum. Bu yoz çürümüş, şiddete tapan eril sisteminizde sakin ve normal olamamak, öfkeli, histerik, deli kadınlar olmak büyük bir gururdur. Kağıttan Hayata serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Gülüyor>